Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yehumiddin Amma ba'd Değerli kardeşler İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın derlemiş olduğu hadis kitabı olan Riyadu Salih'in adlı eserini Okumaya devam ediyoruz. Bu kitapta müellif rahimehullah bizlere Allahu Teala'nın kitabından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden, sözlerinden bizlere inciler sunmakta ismiyle Müsamma bir kitap, Riyadu Salihin, salihlerin bahçesi. İçindeki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 ...bizlere birçok hükümler öğretecek bu kitap Allah'ın izniyle. Bugün babul hasfi alal aklinden amel ve taaffufi bihi İnsanın kendi el emeğinin karşılığını yemesi ve taaffuf bihi insanın iffetli olması meselesi. Tabi iffet derken sadece namusla alakalı değil. Afif. Yani kendi kazancını kendi kazanabilmek için çaba sarf etmesi, bu konuda afif olması. El-su'al ve yani sual ve taarudül yardım peşinde koşmaması, dilenme konusunda uzak durması. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Fe izâ Namaz kılındığında hangi namazdan bahsediyor Allah Teala? Allah -u'm. Cuma namazından bahsediyor. "Fe izâ kudiyetis fi'l-ard" Na'bud Dağılın, yayılın. Şimdi yine usulü bir kaide zikredelim. Normalde biz usul kaidesi olarak, kural olarak ne söylemiştik? Emir kipleri, Kur'an-ı Kerim'de bir emir geldiği zaman, sünnette bir emir geldiği zaman asıl olan nedir? Onun farz olması, vacip olması değil mi? Asıl olan bu. Bir emir geldiyse yapın diye, bir yasak geldiyse yapmayın diye Aleykümselam. Bunda asıl olan nedir? Yapın denilen şeyin farz. Yapmayın denilen şeyin de haram olması. Başka bir kaydı da zikredelim arkadaşlar. Eğer bir yasaktan sonra emir geliyorsa bir yasaktan sonra bir şey yasaklanmış ardından o şeyin yapılması emrediliyor. ise diyorlar ki buradaki hüküm nedir? Müstehaptır, sünnettir. Mesela örnek verelim. Cuma vaktinde yeryüzünde dolaşmak, yani alışveriş yapmak, ticaret yapmak nedir? Haramdır, yasak. Yasaktan sonra emir geliyorsa bunun hükmü ne oluyor? Sünnet oluyor. Mustafa'nın sünnet oluyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Cuma namazını kıldıktan, farz bittikten sonra yeryüzüne yayılmayıp da oturup camide kalsan bu emri çiğnemiş olur musun? Yani namaz bittiği zaman yayılın, diyor allah Teala. Yer Yeryüzüne dağılın, diyor. Buradaki emir kipi as asıl olarak ne ifade eder? Yeryüzüne yayılıp dağılmanın farz olduğunu ifade eder. Ama emir kipi neyden sonra geliyor? Yasaktan sonra. Ne o yasak? Alışveriş, ticaret yasağı. Yasaktan sonra bir şey emrediliyorsa bilin ki o nedir? Sünnettir. Müstahaptır, sünnettir. Başka bir örneği var mı Kur'an-ı Kerim'de? Çok var. Mesela allah Teala diyor ki, وَكُلُوا وَشْرَبُوا Hatta يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ Allah Teala diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Çakır abi, yiyiniz, içiniz ne zamana kadar? Beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Emir gibi, yiyin, için. Şimdi bir insan yemezse, içmezse, gecenin o vaktinde bu emri çiğnemiş olur mu? olmaz çünkü emir neyden sonra geldi yasaktan yasak ney oruç, oruç. anladınız mı usulü kaydıyı eğer bir şey yasak yasaklandıktan sonra bir şey yasaklandıktan sonra ardından emir kipiyle yapılması isteniyorsa burada ne var arkadaşlar farziyet yok burada sünnet var Allah Teala'da bakın ayette diyor ki cuma günü ida salah namaz bittiğinde fenteşiru fil ard yeryüzüne dağılın, dağılın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bakıyoruz. Bazen cuma namazından sonra sünneti camide, mescitte kıldığını görüyoruz. Bazen evde kıldığını görüyoruz. Bakın bu kaide, usulü kaide ne yapmış oluyor? Tam oturmuş oluyor. Şayet bu ayet farz olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ne yapmazdı? Cumadan sonra sünnet kılmaz hemen yeryüzüne dağılırdı. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ne yapın diyor allah Teala? Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından, lütfundan, nimetlerinden isteyin. Camiden çıkarken, camiden çıkma esnasında başlıyor dünyalık talep etmesi, dünyayı istemek. Yani adımınızı atarken, namazdan çıktıktan sonra ne diyorsunuz? Bismillah. Es salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme inni eseluke min fadlik Ne dediniz? Camiden çıkarken okumuyor musunuz bu duayı? Allah'ım inni eseluke senden istiyorum, ne istiyorum? Min fadlik. Dünya istiyorum, nimet istiyorum, lütuf istiyorum. Bak Allah Teala bize yeryüzünde dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin diyor. Sünnete burada işaret var bakın arkadaşlar. Yani Allah Allah Teala diyor ya o peygamber ne yapmaz? La <lâ> yantiku anil heva. Hevasından konuşmaz. Ne diyor? O hevasından konuşmayan peygamber camiden çıkarken ne, ne dememizi bize öğretiyor? Diyor ki şöyle söyleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Rasulillah. Allahumma inni eseluke min fadlik. Ayetle sünnet ne yaptı? Örtüştü. Buradan da anlıyoruz ki Allah Teala bizi ne yapmaya itiyor, ne yapmaya teşvik ediyor. Yer hücneye yayılın, ticaretinize geri dönün. Allah'ın lütfunu isteyin. Onun vesilelerini arayın, yollarını arayın. Bu şekilde ne yapın? Kendi kazancınızı kendiniz evet. sağlayın. Bu BAP'taki ilk hadis Abdullah, Ebu Abdullah, Ebu Abdillah, Ezzübeyir İbnül Avam radıyallahu anh'u kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aleyhissalatü vesselam bizlere bir edep, bir ahlak öğretiyor. Diyor ki, La en ya ahdukum ahbola Sizlerden biriniz ipini, halatını alıp, sonra diyor bir daha gidip, fayetie bi huzmatin min hatt bin ala zahrihi. Sonra bir bağ, o bir ip, götürmüş olduğu iplerle bir bağ ipi sırtına yükleyip, faybi aha satması, faykufallah bi hawjehu. Ve Allah Teala'nın bu yapmış olduğu işle onun yüzünü insanlardan bir şeyler talep etmek konusunda koruması bu şekilde bu vesileyle hayrun lehu en yes insanlardan istemesinden insanlardan dilenmesinden daha hayırlıdır daha hayırlıdır atu <gülüyor> almanahu o bilmez diyor Aleyhisselam yani verecekler mi vermeyecekler mi sonuçta bu nedir insanın yüzünü karartmasıdır öyle değil mi rahmetullah bu sebeple insanın diyor omzuna Odun yüklenip, ip, iplerle odun yüklenip, dağa gidip odun getirmesi, satması nedir? Daha hayırlıdır. Dilenmesinden daha hayırlıdır. İkinci hadis, Ebu Hureyre hadisi, Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Le'en yahtatibe ahadukum huzmeten ala zahrihi, Sizlerden birisinin sırtına diyor odun yüklenmesi, Hayrun lehu min en yes'ele ahaden, Gidip de birisinden bir şey istemesinden daha hayırlıdır ve ütiye <feyu'tiyehu> o <ev> veya <yemnaahu> verselerde vermeselerde aynı. Verse de aynı, vermese de aynı. Sonuçta bir ne var, minnet var. Bir zillet var. Muttfakun aleyh. 3. hadis yine Ebu Hurayra hadisi. Ali'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu vesselam bizlere haber veriyor. Diyor ki: "Kana Davud sallallahu aleyhi ve sellem. Davud Aleyhisselam peygamberdi biliyorsunuz. Aynı zamanda peygamberliğin yanında neydi? Neydi? Dinlâh. Hükümdar, melik, padişah, kral. Yani topraklar ülke onun elinde altında. Ama la ya'kulu illa ameliyediği. Nereden kazancını sağlıyordu? Cedeci. Kendi işinden. Ne iş yapıyordu? Mesleği neydi onun? Zırh, Zırh yapardı Allah Teala bize haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Enbiya suresinde "Ve allamnahu sun'ata labus." Biz ona elbise yapma sanatını öğrettik kime Davud'a diyor ki "Öğrettik size bir sanat, ki sizi belanızdan korusun. Sizleri düşmanınızdan korusun diye. Bu giyeceğiniz zırhlar var ya, düşmanınızdan korusun diye biz Davut'a yaptık, onu yapmayı öğrettik. Meslek öğrettik diyor Allah sonra yani. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi 80. ayet. "Fe hel şakirun?" diyor ki insanlara, Allah şükrediyor musunuz? Hadi şükrünüz nerede? Hamdınız nerede? Buradan da görüyoruz ki Davut Aleyhisselam melik olmasına rağmen, kral olmasına rağmen ne yapıyordu? Kendi kazancından yaşıyordu, geçiniyordu. Yine Ebu Hurayra Radisi Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Kâne Zekeriya Aleyhisselam neccâran Zekeriya Aleyhisselam'ın mesleği neydi? Marangozdu. Neccar. Bakın peygamberlere. Yine Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hiçbir peygamber yoktur ki ne yapmış olmasın? Koyun, Koyun çobanlığı yapmış olmasın. Koyun otlatmışlar, çobanlık yapmışlar yani. Beşinci hadis. Anil Miqdâd, Miqdâb İbn-i Ma'dikârb radıyallahu anhu anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Mâ ekele ahadun ta'amen qad khayran min an ye'ekule min ameliyedihî sizlerden birisi kendi kazancı elinin kazancıyla yemiş olduğu yemekten daha hayırlı bir yemek yemiş. yememiştir. Ve inne nebiyyallahi davud diyor ki Aleyhisselam. vesselam, davud aleyhisselam kâne yakulu min ameli yedihî. ne yapardı? Kendi kazancının karşılığında kazandığı parayla işinin karşılığı karşıl karşılığında yediği kazandığı parayla kesbiyle, kazancıyla ne yapardı? Geçinirdi, yerdi. Subhanakallahumma bihamdik ve'elhamdülillahi ve la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü